Selamünaleyküm Arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Haftalık sunumlarımızdan Hz. Resul'ün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz Medine'de gelen hükümler sunumunun 15.sini bugün sunacağız inşallah. Alt başlığımız bireysel hükümler 7. bölüm. Kişisel gelişim 7. bölüm. Medine'de gelen ayetler daha önce de ifade ettiğimiz gibi Müslümanların kişisel gelişimini sağlamaktaydı. Onun için Allah Rabb'lık sıfatıyla Müslümanları eğitmekteydi. Bugünkü bölümümüz kişisel gelişim çerçevesinde Müslümanın kişisel gelişimin sonucu nedir diye sorduğunuz zaman ne olacak diye sorduğunuz zaman Medine'deki Müslümanlar Allah'ın ayetleriyle kişinin bireyden aileye, bireyden topluma, bireyden devlete dönüşmesidir. Yani kişi yalnızlıktan kurtulup toplumsallaşmaya, aile haline gelmeye ve devlete dönüşmesidir. Gelen ayetler bütün Müslümanlara hiçbir ayrım yapmadan, ey müminler diye, ey Müslümanlar diye başlayarak herkesi kapsar. Orada hiçbir ayrılık gözetmez. Sizler dinleyin, sizler dinlemeyin demez. Sizler avamsınız, sizler havassınız demez. Sizler cahilsiniz, sizler alimsiniz demez. Ey Müslümanlar der. Bütün herkese hitap eder. Ve daha önce de sık sık ifade ettiğimiz gibi Allah 7'den 70'e, yani küçükten büyüye ilim derecesi ne olsun akıl derecesi ne olsun herkesin anlayabileceği şekilde ayetlerini hasih bir Arapçayla yani açık bir dille anlatmak Müslüman Allah tarafından yakın takibe alınan kişidir belki bu tabir size ilk defa böyle değişik bir şekilde gelecektir Müslüman Allah tarafından ayetleriyle Yakın takibe alınan kişidir. Her duygusu, her düşüncesi, her hareketi Allah'ın takibindedir. Eğer Müslümanlar ayetleri kendi akıllarına, muhakemelerine, iradelerine, kalplerine okurlarsa, göreceklerdir ki Allah sadece kendilerine hitap etmektedir. Allah'ın ayetleri ister müşriklere, ister ehli kitaba, ister topluma, ister devlet yöneticilerine, ister arzu ve heveslerine ilah edinenlere hitap etsin. Fark etmez. Hangisine hitap edersin, ayetleri aslında Müslümana hitap etmektedir. Çünkü Müslüman her an, her alanda, her yerde, her şeyde olabilir. Müslüman bir yerde durmaz. Mutlaka bir yerlerde olabilir. Mesela bireyken aile kurup anne, baba, çocuk sahibi olabilir. Bireyken toplum olabilir. Toplumun içine girebilir. Tek başına yaşarken birdenbire toplum içerisinde Müslüman kardeşleriyle hatta Müslüman olmayan insanlarla yaşayabilir. Normal halktan biriyken devletin içerisinde görev olabilir. Birdenbire ordu komutanı olarak atanabilir. Devlet yöneticisi olabilir. Müslümanken yanlışa düşüp ehli kitap haline dönüşebilir. Yani bir Yahudi gibi, bir Hristiyan gibi olabilir. Nefsine, arzularına, heveslerine kapılarak kendini ilahlaştırabilir. Furkan suresinin 43. ayetindeki gibi. Bütün bu oluşumlarda Müslüman Allah tarafından sıkı takip altındadır. Onun için Müslüman hangi kesime olursa olsun Allah'ın ayetlerini okuduğu zaman kendi üzerine alması gerekir. Kendisine okunuyormuş gibi alması gerekir. Kendini o anda oto kontrol yapması, kendiyle o ayetleri özdeşleştirmesi, kendinde anlatılan konunun var olup olmadığını kontrol etmesi gerekir. Mesela Allah Firavun'a mı hitap ediyor, sen azdın mı diyor. Örnekleyelim. O ayeti kendisine okuyacak. Ben azdım. Veya Allah ehli kitaba hitap ediyor. Sizler hahamlarınızı, rahiplerinizi kendinize mabul iddiaz etmiyoruz. Ben bu ayeti okuyorum. Şimdi kendime dönüyorum. Ben de alimlerimi, ulemamı, müştehitlerimi, mezhep imamlarımı kendime Rab iddiaz ettim mi? Çünkü onlar bu şekilde ehli kitap olmuş. Hahamlarını, rahiplerini ne yapmışlar? Alimlerini kendilerine Rab iddiaz etmişler. Şimdi ben şöyle diyemem. Yani bu ayet ehli kitaba ait onlardan bahsediyor. Bu ayet Firavun'dan, Nemrut'tan bahsediyor. Bu ayet Putpresler'den bahsediyor. Bu ayet Müslümanlardan bahsediyor. Ben Müslümanlardan olan ayetleri okurum. Onlardan bir şey anlamaya çalışıyor. Yok Öyle bir şey yok. Ne kadar ayet varsa hepsi Müslüman'ın şahsına, kişiliğine, aklına, muhakemesine, iradesine ve inancına hitap ediyor. Ve onun için Allah bir başka ayetinde şöyle diyor. Gönderdiğim her ayet müminlerin imanını artırır diyor. Ayetin konusu önemli değil bakın. Gönderdiğim ayetler Müminlerin imanını artırır. Konusu var mı? Konu önemli değil. Hangi ayeti gönderirse göndersin. isterse el kitaba, isterse efendim müşriklere, isterse azanlara, isterse azmayanlara, isterse samimi ihlaslı müminlere göndersin. Fark etmiyor. Onun için Müslümanın hiçbir ayet hakkında benimle alakalı değildir deme hakkı yok. Bütün ayetler müminin aklını, muhakemesini, iradesini, kalbini ve yaşamını ve yaşamıyla ilgili inançlarını, fikirlerini, düşüncelerini kontrol aldır. Takip eder. Mesela ailenin oluşumuyla, yaşamıyla, dağılımıyla ilgili ayetleri okuyor. Mesela bir aile nasıl oluşur, nasıl yaşar, o aile yaşamı nasıl olur ve o ailesi dağılırsa yani talak konusu olursa, boşanma konusu olursa nasıl olur? Bu ayetleri okuyor. Şöyle diyebilir miyim? Ve yahu ben bekarım veya ben çocuğum, daha gencim, dulum, beni ilgilendirmez diyebilir miyim? Kendisinin her an orada olabileceğini, o konumda olabileceğini, her an başına böyle bir problem gelebileceğini bilmesi gerekir. Ayrıca etrafında ayetlerde anlatılan problemleri yaşayanlar olabilir. Onların durumunu ayetlere göre analiz edebilir. Mesela bir çocuk okuyor, delikanlı ayetleri okuyor. Mümin, boşanmayla ilgili ayetleri Ya bunlar böyle ya bizim ailede olmaz böyle şeyler diye okuyamaz ya. Veya beni ilgilendirmiyor diye okuyamaz. Her an annesiyle baba arasında problem çıkabilir. Çocuk onları değerlendirirken Allah'ın ayetlerine göre değerlendirmesini öğrenecek orada. Esas öyle bir konuda. Kendi ailesi içinde ayetlerde el alınan olaylar olabilir, bilecek, doğabilir de. Hayat bu. Gelecek belli değil. Her şey olabilir. Olayları ayetlere göre değerlendirme imkanına sahip olur. Eğer bu gözle bakarsın. Mesela ben genelde bazen sordukları zaman şöyle bir ifade kullanırım. Müslümanların başına ne geldiyse bana bir şey olmaz demesinden gelmiştir. Veya bize bir şey olmaz demesinden gelmiştir. Müslümanların başına bir bela mı geldi? Örnekleyelim. Daima bakarsınız o bela o gelmeden hatırlatırsınız. Ya bak başınıza böyle bir bela gelebilir dersiniz. O der ki bize bir şey olmaz, bizim başımıza bela gelmez der. Ama geldiği zaman da vah tuf demeye başlar. Dinlemez çünkü. Hayatın kendisine neler getirebileceğini bir dinlemez. Onun için mümin ayetleri okurken... Her şey olabileceğini düşünecek. Bir an Nemrut gibi olabilir, Firavun gibi olabilir, bir an Yahudinin, hahamı, Hristiyanların rahibi konumunu düşünebilir veyahut da Putperest gibi olabilir. Herhangi birisini putlaştırabilir. Belli olmaz. Onun için dikkatli bir şekilde okuması gerekir. Bilmek her zaman güzeldir. Bugün lazım olmayan herhangi bir bilgi yarın lazım olabilir. Mesela savaşa girildi. Savaşa girerken normal bir erdi. Basit bir yerdi. Biliyorsunuz savaşların tarihinde böyle olaylar çoktur. Cephede öyle bir durumla karşılaşır ki hiç beklemediği anda komutanlık yapmak zorunda kalır. Başarılı da yaptığı zaman komutanlığını madalyalar ve rütbeler alır. Adam erken paşa olur gelir. Örnek yerim. O zaman kişi komutanları ilgilendiren ayetler beni ilgilendirmiyor diyemez. Mesela Allah komutanları emir sahipleriyle ilgili bir ayet göndermişse onları okurken ya benim emir sahibiyle olmaya ne ilgim var komutan olmaya ne ilgim var demez. Öğrenmesi lazım komutanların konumunu ayetlerde. Hazır olması lazım. Mesela devlet yetkilileri kendisine her an herhangi bir görevi danışabilir. O konuda kendisine müracaat edilebilir. Dolayısıyla Müslüman bir kişi Müslüman olarak istişarenin önemini bilmesi gerekir. Bu yönde ne kadar çok yardımcı olabilirse yararlı olacağını, devlet görevlerine yardım etmiş olacağını bilmesi gerekir. Hazırlanır ayetlerle. Mesela iki kişi arasında bir sürtüşme çıktı. Her sürtüşme hemen mahkemeye gidecek değildir. Bazen o sürtüşme anında orada bulunan kişiler meseleyi çözerler. Şimdi sürtüşmeyi ortadan kaldırmak için, aradaki itilafı gidermek, sürtüşenleri barıştırmak için nasıl adil olarak, bir Müslüman bu konuda nasıl davranacak bunu bilmesi gerekir ayetleri okurken. O konudaki ayetler kendisine bu konuda eğitim verir. Eğer almak isterse ya olabilir hayatın içerisinde bir kavgaya karışabilirim, bir tartışmaya karışabilirim. Benden çözmemi isteyebilirler. O zaman ben adil bir şekilde Allah'ın istediği şekilde bu konuda hangi ayetlere göre bunu ben çözerim diye kendine sorması gerekir. Bunu da öğrenmesi gerekir. Mesela hiç ummadığı zamanda bir yere yönetici memur, devlet görevinde yetkili hatta devletin başına atanan kişi olabilir. Yönetimde nasıl adil olunur? Allah'ın yasalarıyla nasıl adalet sağlanır? Bilmesi gerekir. Nereden bilecek? Allah'ın yasalarıyla adalet sağlamasını bileceğine göre Kur'an'dan bilecek. Kur'an'daki o ayetleri okurken "Ya benim devlet başkanlığıyla veya devlet memurluğuyla hiç belakam yok." yani hangi devlet memurluğu? Müslümanların kuracağı devlet memurluğundan bahsediyoruz. Hiç belakası yok. Mesela Tevbe suresinin 60. ayetini okuyorsunuz. Orada diyor ki amiller diyor. İşte sadakalar toplanırken amillere dağıtılıyor. Amiller sadaka toplamaya gidiyor. Amil sadaka toplayan kişi. Yani devletin geçici olarak sadaka toplama sırasında atadığı kişiler. Bir anda böyle bir görevle karşı karşıya gelebilir. O sadakaları nasıl toplayacak? Toplarken hangi kurallara uyacak? Nasıl adil olacak? Kriterleri ne olacak? Emaneti nasıl koruyacak? Bütün bunları algılaması lazım ve bilmesi gerekiyor. İşte onun için Allah ayetleriyle kişiyi aileye, topluma, devlete hazırlar. Şimdi Medine'deki gelen ayetlere baktığımız zaman dikkatli bir şekilde okursak kişiyi aileye, topluma ve devlete hazırlıyor. Bu gözle okumanız gerekiyor. Ben Allah'ın ayetlerini okuyorum. Niçin okuyorum? Allah beni mümin bir aileye, Müslüman bir topluma ve Müslümanların kuracağı bir devlete hazırlıyor. Mekke'de gönderilen ayetler ise... Müslümanları neye hazırlamıştı? Müslümanları ciddi bir şekilde içinde yaşadıkları düzene alternatif bir düzen üretebilecek bir bilince, bir şuura, bir inancı hazırlamıştı. Onun için onlar içinde bulunduğu düzene ne dediler? Lekum din iküveliyedir. Ayrıldık. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Sizin düzeniniz size, bizim düzenimiz bize. Biz yolumuzu sizden ayırdık. Nereye? Nereye? Mekke müşrikler sorduğu zaman, tamam bizden ayrıldığında nereye gidiyorsunuz dedikleri zaman? Allah'ın istediği şekilde yaşamaya. Allah bize nasıl emrettiyse o şekilde yaşamaya. Biz artık sizinle aynı anlayışa, aynı inanca bağlı olarak yaşayamayız. Aynı düzlemde, aynı kurallarla, aynı yasalarla yaşayamayız. Biz Allah'a bağlı olarak yaşayacağız. Bunun hazırlığını yapıyoruz. Bunun için hazırlanıyoruz, diyordu Mekke'deki ayetler. Ama Medine'ye gelince... Devlet oldu, bu sefer kişiyi o devlette nasıl yetiştiriyor? O devletin içerisinde aile olacak, toplumun bireyi olacak, gerekirse devletin içinde görev alabilen kişi olacak. O zaman ayetler ona göre ayarlıyor, ona göre o kişileri eğitmeye başlıyor. Eğitirken de sen bu işe yaramazsın, sen yararsın, sen yaramazsın, sen yararsın diye ayırmıyor. Hepsine, bütün müminlere aynı hitap ediyor. Ey müminler diyor, ey Müslümanlar diyor. Şans hangisine gelebilir belli olmaz ama hepsi eğitimli olmak zorunda. Mesela benim çocukluk anımda çok güzel bir şey vardır. Ben bunu her zaman hatırladığım zaman hayret ederim ve her zaman da severim. Bizim köy enteresan bir köydü. Geleneksel İslam'ı uyguluyordu ve 70'li yıllarda da meşhur olmuştu. Yani mücadelesiyle televizyonlarda falan ismi okunmuştu. Köyde kadın erkek, bakın kadın erkek, çocukluk yaşından itibaren herkes hafız yetiştirilmeye çalışılır. Herkes, bila istisna, hafız olamayanlar molla olur. Çocuklar 20 yaşlarına veya askerlik çağına geldiği zaman erkekler, kadınlar da evlilik yaşına geldiği zaman ikisidir. Yani ya hafızdır ya molladır. Kur'an'ı ya tamamlayamamıştır adına molla denir, ya hafızdır hafız denir. Köyde hafız ve mollanın dışında hiç kimse yoktur. Ve bunlar aynı zamanda İslam'ı ilmahal olarak nasıl uygulayacaklarına dair Gereken bilgileri ta çocukluk yaşta alırlar. Mesela bizim köyde o zamanlar ben çocukluk yıllarımda devletin imamlığı alınmazdı. Dikkatinizi çekiyorum bak. Devletin imamlığı alınmazdı. Dört tane cami vardı, dört caminin de imamı yoktu. Müezzini de yoktu. İmamlığı da müezzini de halk yapardı. Hemen vakit gelince çocuklar çıkardı, ezan okurdu. Genelde müezzinlikler çocuklar yapardı heyecanla. Yaşlı büyük amcalarda ön saftakiler birbirine buyur hocam sen kıldır, buyur hocam sen kıldır derlerdi. Geçerlerdi, birisi kıldırırdı. Hepsi bu kadar. Öyle paralı imam, paralı müezzin yoktu. Caminin temizliği olduğu zaman cemaat arasında ya iki amimiz kirlendi, hanımlara söyleyelim de bir gün gelsin de gün kararlaştırırlardı ve o gün temizlenirdi. Köpeden tırnağa kadar. Çünkü Müslüman bir topluma ayrıca bir imam ayrıca bir müezzin gerekmez Müslüman bir topluma. Hepsi imam olabilecek tarzda müezzin olabilecek tarzda bilgi sahibidir. Müslüman bir toplumu dikkatinizi çekiyorum. Allah'ın ayetlerini bilen, okuyan, ezberleyen, hayatına sokan toplum. Allah'ın ayetleriyle kişiyi, aileye, topluma, devlete hazırlar dedik. Buradaki hazırlık mümin hazırlığıdır. Dikkatinizi çekiyorum. Mümin hazırlığı. Müminin hazırlanmasıdır. Mümin olarak hayata bakış, mümin olarak değerlendirme, mümin olarak olayları inceleme, Allah'ın ayetleriyle hayatı değerlendirebilme anlayışıdır. Mümin olarak hazırlık değilse meslek üzerine bir eğitim yetiştirme düzeni değildir. Yani meslek üzerine bir eğitim, bir yetiştirme düzeni değildir. Mesela askeri stratejiler öğrenen subayların aldığı eğitim gibi değildir. Mesela mühendislerin, doktorların, ekonomistlerin, bilim adamların, öğretmenlerin, hukukçuların aldıkları eğitim gibi değildir. Allah'ın ayetleri meslek öğretmez. Allah'ın ayetleri Müslüman'a hangi konumda olursa olsun mümin veya müminlik eğitimi verir. Mümin olarak o hayatı, bulunduğu yerdeki hayatı nasıl değerlendirir? Bulunduğu yer kişi olabilir, yalnız olabilir, bulunduğu kişi, yer toplumu içi olabilir, bulunduğu yer devletin görevi olabilir, bulunduğu yer kadı olabilir veya hakim olabilir, bulunduğu yer efendim aile reisi, çocuk, anne, baba, dede, torun olabilir. Bulunduğu yer neyse orada mümin olarak nasıl davranması gerektiğini anlatır, öğretir Allah ayetleriyle. Değilse bir meslek edinmez yani. Bir bilim adamı, bir ekonomist, bir doktor, bir mühendis yetiştirmez. Peki ne demek mümin eğitimi veya ne demek müminlik eğitimi diye sorduğumuz zaman mümin eğitiminin konusu mümin bir insan hayatın hangi alanında, hangi yerinde, hangi makamında, hangi mevkinde olursa olsun insandır, mümindir yaptıklarından hesaba çekilecek. Ana özü, teması budur. Efendim ben evde müminim. Ticari hayatta mümin değilim. Olmaz öyle şey. Efendim evde müminim veya ailemde müminim, ailemi Müslümanca yaşatırım ama dışarı çıktığım zaman ben Hristiyan gibi, layık, kömelist gibi davranabilirim. Efendim ben evimde, kendi bireyimde, şahsımda iyi bir Müslümanım olabilirim ama bir yerde devlette bir görev verdikleri zaman ben, ben orada her türlü fitneyi, fücürü, haramı işleyebilirim. Olmaz. Böyle bir şey yok. Mümin her yerde mümindir. Verilen her görevde mümindir. Kendisine verilmiş olan her görevde mü'mindir. Mesela bugün benim çokça karşılaştığım ve çok üzüldüğüm ve gördüğüm zaman tüylerimin diken diken olduğu şeyler vardır. Özellikle bir de yakinen şahit olduğum şeyler. Mesela Kur'an eğitimi alırlar arkadaşlar akşamları bazen. Alanlarından bazıları esnaftır. Bir atölyesi vardır. Bir bakarsınız orada Kur'an eğitimi alan kişi iş yerinde işçisine zulmeder. Yani Kur'an okurken mü'mindir ama iş yerini yönetirken zalimdir. Böyle bir şey olabilir İşte Kur'an'daki müminlik eğitimini almamış demektir. Evinde, bir arkadaşın evinde veya kendi evinde Kur'an eğitimi alırken mümince davranmasını öne çıkarıyor ama her gün işine gitip kafasını açtığı zaman oradaki işçilerine zulmediyor. Haklarını vermiyor mesela. Başka türlü hareket ediyor. Orada mümince davranmıyor. Ama Allah ne diyor? Ben müminlik eğitimi veriyorum size. Her yerde müminsiniz. Yaşamınızın bir gram saniyesinde, hayatın bir anında sizin müminliği bırakıp başka şekilde hareket etmeniz mümkün değildir diyor. Özeti, ayetlerin özeti. Peki, mümin olmanın kuralları nedir? Şöyle genel olarak söyleyelim, anlatalım. Yalan söylemeyecek mümin. Asla iki yüzlü riyakar olmayacak. Yaratılmış olduğunu hiç unutmayacak. Her yerde, her zaman Allah'ın ayetine uygun hareket edecek. İslam adına asla hüküm koymayacak. Kendisi, iradesiyle. Bakın, İslam adına asla hüküm koymayacak. Çünkü İslam'ın hükmünü kim kor? Allah kor. Haddini bilecek. Allah'ın hüküm koymadığı konularda problem çıkarsa kendisi çözecek. Ama çözümüne İslam'ın hükmü demeyecek. Allah bu konuda hiçbir şey demedi, hiçbir hüküm vermedi. Ben de bu konuyu böyle çözdüm. Bu benim görüşüm diyecek. Kendi görüşüne İslam'ın hükmü böyledir demeyecek. Gayb. Yani dinin temel inanç konusunda... Asla aklına, muhakemesine, iradesine uyup zanla hükmetmeyecek. İnanç konularında Allah neyi açık seçik bildirdiyse ona uyacak. Her yerde, her zaman insanlığı, adaleti öne çıkaracak. Dünya hayatının gelip geçici bir süreç olduğunu, bu süreçte imtihan edildiğini asla unutmayacak. Dünyada kazandığı her şeyi bir gün bırakıp gideceğini bilecek. Böyle sahiplenmeyecek. Her şey benim değil iki gün sonra gideceğim ya diyecek. Hiçbir zaman insanlar arasında ikilik çıkarmayacak, ayrımcılık yapmayacak. Allah'ın yarattığı hiçbir şeyi küçümsemeyecek. Allah'a asi olanlardan zulüm içinde olmayanlarla güzel diyaloglar kurup onları Allah ile tanıştıracak. Allah'a asi olanlardan zulüm içinde olanlarla elinden geldiğince mücadele edecek varlığı neyse maddi manevi Allah için harcamasının kendisi için hayırlı olduğunu idrakinde olacak. Dünya hayatının sonunda Rabbine hesap vereceğinin bilincinde olacak. Tabi bunlar daha çok sıralanabilir. Ben sadece özetler çıkardım. Ama işin özetinde söylenecek ne olursa olsun bazı konular yetersiz kalabilir. Yetersiz kalan her yerde yeterlik düzeyine ulaştıracak şey mümin kişinin Samimi, dürüst olması çıkarlarına göre hareket etmemesidir. Çünkü yaşama aktarılan bütün değerler ancak samimiyetle değer bulacak. Allah buna ne diyor? İhlas diyor. İhlas. Ne yaparsan yap Allah için. Tabanında, içinde, nüvesinde, özünde ihlas yoksa bir hiç olacak. Allah bunu sürekli tekrarlıyor bakın. Ayetler. Samimiyet, iştenlik, dürüstlük, sabır, ihlasla asla çıkarcılık yok. Çıkarcılık girdiği anda ihlas gider. Bitmiştir. Yani samimiyet, iştenlik, dürüstlük gitmiştir. Ve sabır ortadan kalkmıştır. Sabır bir belaya, bir musibete karşı dayanmak, direnç göstermek değildir. Sabır Allah'ın ayetleriyle yaşamı sürdürebilmek kararlılığıdır. Dikkatiniz çekiyorum. Sözüme iyi dikkat edin. Sabır Allah'ın ayetleriyle yaşamı sürdürebilmek kararlılığıdır. Değilse başına bir bela geldi ben ona karşı metanetli davrandım. Bu sabır değildir. Allah'ın ayetlerinde sabrı ele aldığı konulara baktığınız zaman orada inançlı kişilerin, müminlerin Allah'ın emirlerine göre, Allah'ın ayetlerine göre yaşamı sürdürme kararlığına Allah Çıkarcılık girdiği zaman sabır gitmiştir. Niye? E çünkü orada sapmıştır yani. O kararlılık kalkmıştır Dürüstlük gitmiştir, iştenlik gitmiştir, samimiyet gitmiştir. Hiçbir zaman mümin kişi de çıkar için düşünmek, söylemek, iş yapmak, ilişki kurmak yoktur. Çıkar için düşündüğü zaman, söylediği zaman, iş yaptığı zaman ve ilişki kurduğu zaman orada müminlik kaybolur. Peki mümin olmaktan uzaklaşılan her adım nedir? Mesela yukarıda saydıklarından uzaklaşılsa insanlar mümin olur mu? Şimdi saydıklarımız üzerinde kısa kısa duralım. Tekrar el alalım, duralım. Müslüman yalan söylemeyecek. Söylerse müminliği yani güvenilirliği kalır mı? Güvenilmeyene mümin denir mi? Allah huzurdaki hesapta yalan söyleyen bir Müslümana sen müminsin diyecek mi? Ya Rabbi ben şunun için yalan söyledim, bunun için yalan söyledim. Beyaz yalanlarım var, beyaz olmayan yalanlarım var. Böyle bir şey olabilir mi? Mümin gerçekler üzerine durandır. Yalan gerçeği örtmekten ibarettir. Müslüman iki yüzlü riyakar olmayacak. Müslümanın diyen iki yüz'lü riahkar olursa müminliği kalır mı Yani güvenirliği kalır mı güvenilmeyene mümin denir mi yaratılmış olduğunu unutmayacak Onun için asla yaratıcıyla savaşa girmeyecek yaratılmış olduğunu unutur Allah ile mücadeleye girerse mümin olur mu Bakın Allah'ın ayeti var Allah'ın ayetine karşı kişi şöyle diyor Allah'ın ayeti var ama diyor Ama ile başladığı anda Allah'la mücadeleye başlıyor neden? Çünkü Allah'ın ayeti var ama şundan, şundan, şundan, şundan, şundan dolayı bu ayete ters davranacağım ben. Ters davranmak ne? Allah'ın ayetlerinde, Allah'ın ayetlerine aykırı davranmak ne? Ters davranmak ne? Allah onu Allah'la mücadeleye girişme olarak tarif etmiyor mu? Onlar Rableriyle mücadele ederler kendileri için. Demiyor mu? Ayeti ortaya koydunuz, dinledi, okuduk, okundu ve baktı ki ayet işine gelmedi. Ayete uyarsa inandıkları, düşündükleri, yaptıkları perli perişan olacak. Ne yapıyor hemen? Ama diyor. İşte ama Allah ile mücadeleye başlandığı andır. Her ama kişinin Allah ile mücadeleye başlandığı anın başlangıç çizgisidir. Her yerde, her zaman Allah'ın ayetlerine uygun hareket edecek. Diyelim ki bir konuda Allah'ın ayetlerine ters bilgiler sundu. Bir konuda Allah'ın hükümlerine ters hükümler verdi. Mümin kalabilir mi? Binlerce konu çıktı ortaya, binlerce konuda her konu üzerinde Allah'ın ayetleriyle karar verdi. Allah ne diyorsa o doğrudur dedi ve o konudaki Allah'ın hükümlerine oydu. Ama bir konuda sadece, binde bir, burada Allah'ın hükmü geçmez dedi, ben bunu uygulamam dedi. Mümin kalır mı? İslam adına asla hüküm koymayacak. Asla. İslam adına asla hüküm koymayacak. Haddini bilip kendi hükümlerine İslam'ın hükümleri demeyecek. Allah'ın hüküm vermediği konularda kendisi hüküm koyar. Elbette Allah hüküm vermediyse, problem çıktıysa, önüne bir sorun geldiyse buna hüküm koyar. Diyelim ki mesela ayetle hükmedilmeyen bir konu çıktı. Kendi zanlıyla, iradesıyla, aklıyla bir hüküm verdi. Yani reyini belli Yani iştahat etti. Ve iştahadı için dedi ki, bu iştahadım Allah'ın hükmü gibidir dedi. Allah'ın hükmü gibi İslam'ın hükmüdür dedi. O zaman mümin kalır mı? Gayb hakkında dinin inanç konularında aklına, muhakemesine, iradesine uyup zanla hükmetmeyecek. Mesela inanç konularında Allah neyi açık seçik bildirdiyse ona uyacak. Gayb hakkında ileri geri konuşmayacak. Gayb ne? Allah ayetleriyle harif ediyor. Fatiha suresi arkasından Bakara suresi. Bakara suresinin başı gaypla ile başlıyor. Tarif ediyor Allah Allah. Gayb ne? Allah'ın ayetlerine baktığımız zaman, gayb insanın bu dünyada ulaşamayacağı, bilemeyeceği şeyler olarak karşımıza çıkıyor. Beş duyusuyla algılayamayacağı şeyler. Allah ayetlerinde iki türlü gaybtan söz ediyor. Dikkatinizi çekiyorum. Birincisi, geçmiş ümmetler. Onlar hakkında rasullerin kıssalarıyla kısa bilgiler veriyor. Biz verilen kısa bilgilerden giderek daha ayrıntılı bilgilere, Ulaşabilir miyiz? Diyelim ki Allah ayetinde İbrahim kıssasıyla ilgili bir bilgiler verdi. Biz şimdi beş duyumuzla bu bilgilerin dışında İbrahim kıssasıyla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşabilir miyiz? İstediğimiz kadar tarihsel, bilimsel araştırma yapalım. Elde edeceğimiz sonuçlar... Kesin bir bilgi olur mu? Biz geçmişimize beş duyumuzla ulaşabilir miyiz? Yani beş duyumuzla geçmişimizi görebilir, duyabilir, dokunabilir, koklayabilir, tadabilir miyiz? Asla. Gaybın ikinci konusu ise ahiret hayatıyla ilgili konu. Biz ahiret hayatıyla ilgili neleri bilebiliriz ki beş duyumuzla? Ayetleri bize bildirirse öyle biliriz. Allah Resulüne bile Ayetiyle ne dedirttiriyor? Ben gaybı bilmem, Allah bana ne bildirdiyse ben size onu söylerim dediği bir özde. Ayetlerin özünde kaç defa tekrarlıyor bu ayeti Allah. Kaç defa söylettiriyor, okutturuyor Resulüne. Ben gaybı bilmem, Allah ne bildirdiyse ben size onu söylerim diyor. Bir Resul bu ayetle bu ifadeyi kullanırken biz müminler olarak, Allah'ın ayetlerinin dışında anlattığı şekilde, gayb hakkında yani ahiret hayatı hakkında ne bilebiliriz? Gelecek hakkında ne bilebiliriz ki? Bu gerçekler varken hem geçmiş rasullerle ilgili hem de ahiret hayatıyla ilgili elimizde hiçbir delil yokken ileri geri fikirler ortaya sürdük. Mesela tartıştık. Çünkü tartışmayı çok severiz. Özellikle şeytan boyuna fitler aklımıza, kalbimize, beynimize fitler boyuna. Bak şurayı da dal bir şöyle bir, bak cennet hayatına da dal, cehennem hayatına da dal, oldaki bilmem nereye de da dal, efendim şuraya da dal, geleceğe de dal, geçmişe de dal. Şeytan arkadan böyle işten, arkamızdan, önümüzden, sağımızdan, solumuzdan, kan damarlarımızdan dolaşır, bizi böyle yoluna sokmak ve Allah'ın keskin yolundan saptırmak için sürekli fitne sokar, hoşumuza gider. Şöyle saatlerce şöyle ahiret hayatındaki oradaki şeyleri anlatabilmek veya saatlerce efendim işte İbrahim kıssasında Allah'ın ayetleriyle bildirmediği herhangi bir konuda fikir alışverişi yapmak bizim hoşumuza gider. Sonra deriz ki işte bak ne güzel şeyler konuştuk. Aslında konuşturan şeytandır bakın Allah değildir Allah susun diyor. Zanla hükmetmeyin, zanla konuşmayın, zanla ortaya koymayın bir şey diyor. Susun orada. Şimdi Allah'ın ayetlerindeki anlattığı gerçekler varken hem geçmiş rasullerle ilgili hem de ahiret hayatıyla ilgili elimizde hiçbir delil yokken Kesin bir şekilde ileri geri fikirler ortaya sürdük mesela fikirlerimize bilgi deyip insanları onunla eğitmeye başladık böyle bir durumda Allah'ın Resulü Muhammed Resul olduğu halde ben gaybı bilmem Allah ne bildirirse onu size söylerim derken Allah gaybı zanınızla taşlamayın zan haktan değildir derken ben müminim diyen kişi bu konuda aklını muhakemesini iradesini dilini kulağını tutmazsa zannına dalıp giderse mümin olarak kalabilir mi iyi düşünün. Her yerde, her zaman insanlığı, adaleti öne çıkaracak mümin olan kişi. Müslüman olan her yerde, her zaman adaleti sağlayacak. Ne ile? Ne ile? Allah'ın ayetlerine bakarsak adalet bir mümin için Allah'ın yasalarını uygulayarak sağlanır. Kulların yasalarıyla değil, vicdanla değil. Ama bugün Müslümanların geleni adaletin vicdanla sağlanacağını zanneder. Ama ayetleri okursak öyle değil. Allah'ın ayetlerini doğru bir şekilde, ihlaslı bir şekilde, samimi bir şekilde uygularsak adalet sağlanır. Çünkü Allah yasalarını bize adaleti sağlayın diye gönderiyor. Bir insan hem müminim diyecek, hem Allah'ın yasalarını değil insanların yasalarını uygulayacak veya bir kısım Allah'ın yasalarını, bir kısım insanların yasalarını uygulayacak. Üstüne de diyecek ki ben müminim, adaleti sağlıyorum. Bunu söyleyerek kimi kandıracak? Kendisini mi? Yoksa Allah'a mı kandıracak? Yani hesap günü huzura vardığı zaman Allah adaletin nelerle sağlanacağını, nasıl sağlanacağını anlattığı ayetler önüne koyduğu zaman ne diyecek? Dünya hayatının gelip geçici bir süreç olduğunu, bu süreçte imtihan edildiğini asla unutmayacak. Unutursa, unutarak dünyevileşip giderse, hayatının temeli sadece dünyasını imar etmek olursa, mümin olarak kalabilir mi? Yoksa şeytana uyarak yoldan sapmış mı olacak? Dünyada kazandığı her şeyi bir gün bırakıp gideceğini bilecek. Bu bilgi sadece bilgi olarak kalmayacak. Bunu yaşamında hissedecek. Biraz sonra ölecekmiş gibi dikkatli dururken hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamını Allah'ın yolunda yaşamasını öğrenecek. Doğrular üzerine olacak. Allah Medine'deki ayetlerle bu şekilde eğitiyor. Hiçbir zaman insanlar arasında ikilik çıkarmayacak ayrımcılık yapmayacak. Müslüman ataları toplumu ayırmış mesela. Demişler ki avam ve havas. Ne demek avam ve havas? Avam bayağı sıradan Müslümanlar. Anlatım böyle. Bayağı sıradan Müslümanlar. Havas bilgili, bilinçli, üstün yetenekli Müslümanlar. Allah Allah. Allah'a inandığını söyleyen mümin, Allah'ın kendisine kardeş kıldığı müminleri bayağı sıradan Müslümanlar olarak görebilir mi? Böyle bir söylemin yaşadığımız ülkede Kemalist solcuların halk için halk aptaldır, koyundur demelerine benzemiyor mu? Havasa göre avamın görüşlerine, aklına, muhakemesine, iradesine iltifade edilmez. Mesela onlar iki sınıf insanlardır. Kim onlar? Allah'ın mümin dedikleri. Allah'ın mümin dediklerini ikinci sınıf insan görenler mümin midir sizce? Onlar der ki onlarla istişare edilmez. Yani avamla istişare edilmez. Kiminle? Havasla istişare edilir. Onlar hiçbir şey bilmez. Havam için söylüyorlar. Ne varsa havas da var. Havas insanlığın timsaldır onlara göre. Kim yaptı bu tanımları? Allah mı yapıyor ayetlerinde? Onlar havası müminliğin timsali olarak görüyor. Kim yapıyor bu tanımı? Allah mı yapıyor ayetlerinde? Tam tersine böyle düşünenlere Allah onları şeytana uymakla, nefislerini tanrı edinmekle suçluyor. Şimdi bu sözleri iyi düşünün. İslam'a göre böyle bir saçmalık olabilir mi? Kim Allah'ın eşit kardeş kıldıklarını böyle ayırabilir? Böyle ayıranlar müminleri kardeş olabilir mi? Mümin kalabilir mi? Allah'ın yarattığı hiçbir şeyi küçümsemeyecek. Ne olursa olsun canlı cansız. İnsan... Hayvan, böcek, bitki, meyve, sebze, ot ne olursa olsun küçümsemeyecek. İşin özü böyle olmasına rağmen toplumdaki laflara bakınız. Seni böcek gibi ezerim. Kime diyor bunu? Mümin kardeşine, Müslüman kardeşine diyor. Üstelik seni böcek gibi ezerim diyor. Demek ki böcekleri ezilecek bir şey olarak görüyor her zaman. Allah'ın yarattığı demiyor. Böcekleri sürekli ezilecek bir şey gibi görüyor. Ezmek istediği insana da ne diyor? Seni böcek gibi ezerim diyor. Halbuki o böcekleri de Allah yaratıyor. Her yaratılan gibi böcekler de kendine göre yaşamda bir dengeleme unsuruna sahip. Mesela diyor, vallahi billahi de diyor ot gibisin diyor. Mesela diyor, ulan eşek suratlı diyor. Mesela diyor, sen öküzün tekisin diyor. Bunlar veya bunlara benzer nice deyimler, nice sözler. Hani Müslüman olmayanların yaşadığı yerlerde bu sözler kullanılsa, diyeceksiniz ki, cahiller ya, cahiller bilmiyorlar. Ama bunları müminim diyenler, Müslümanın diyenler kullanıyor. Şimdi bu söylemleri yapanlar gerçekten mümin olarak kalabilir mi? Allah'ın yarattıklarına bu şekilde hakaret edenler, bu şekilde sınıflayanlar, bu şekilde bakanlar, değersiz kılanlar, küçümseyenler mümin olarak kalabilir mi? Yoksa Allah'ın yarattıklarını küçümsedikleri için, Allah'ın yarattıklarına saygı göstermedikleri için, Allah tarafından güvenilir sınıfından atılıp, yaratılışa hakaret suçundan hesabımı mı çekilirler? İyi düşünün, mümin olan hiçbir şeyi küçümseyemez. Allah ne diyor? Biz diyor onlara bir sirvi sineğe bile ne veririz? Örnek veririz diyor. Düşünüp akıl etsinler diyor. O sinek onlardan bir şey alır da onlar onu o sinekten geri alamazlar diyor. Kim güçlü diyor manasına getiriyor. Kim? Sinek mi insan mı? O sinek ondan bir şey alıyor geri alamıyor insan. Gücü yetmiyor. Ona göre güya basit bir sinek. Ama alamıyor işte. Allah da buna örnek veriyor. Siz sineğe küçümseyebilirsiniz. Ne varmış bunda derseniz. Ama o sizden bir şey alıyor, siz ondan onu geri alamıyorsunuz. Siz ondan da bir şey alamıyorsunuz, dikkatini çekiyorum. O sizden bir şey alıyor ve siz geri alamıyorsunuz, Allah da buna işaret ediyor. O sizden bir şey alır, siz onu geri alamazsınız. Öyle ölsineye küçük görüp durmayın. Ben onu öyle bir yarattım ki, gerektiğinde size üstün gelir. Sizden bir şeyler alır, siz ondan geri alamazsınız onu diyor. Düşünüp öğüt alın diyor. Allah'a asi olanlardan, zulüm içinde olmayanlarla güzel diyaloglar kurup Allah ile tanıştıracak. Resulün Mekke'deki, Medine'deki tavrı bu değil miydi? Bakara suresinin 256. ayeti hakla batıl ortaya çıkmıştır. Her şey açıkça ortadadır. Artık bundan sonra inanan, inandığının, inanmayan da inanmayışının sorumluluğunu üstlenir. Kimseye inanma, inanmama konusunda baskı yapılmaz özünde değil mi? Bakara suresinin 256. ayeti. Kişi Allah'a inanmayarak, yoluna girmeyerek asi olmuşsa ama insani olarak vicdanen zulüm içinde değilse, Allah onlardan uzaklaşın mı diyor? Yoksa onlar henüz Allah'ı tam anlamıyorlar. İşlerinde de herhangi bir kötülük yok. Öyleyse onlarla maddi manevi yakın ilişkiler kurun ki sizin örnekliğinizde yaratıcıları Allah'ı tanısınlar mı diyor. Şimdi bu özleri kavramayıp yahu adam kafir işte hidayet etmemiş az kes tavır koy. Yanından kov, onlara selam verme, konuşma diyen mümin mi? Güvenilir sayılacak. Böyle bir insan insanlık için insan arasında güvenilir mi? İyi düşünün. Allah'a asi olanlardan, zulüm içinde olanlarla elinden geldiğince mücadele edecek. Evet ama şöyle düşünün. Oturmuş köşesine ben müminim diyor. E ortalıkta pislik kaynıyor. Yalan, iki ikiyüzlük çıkar almış yürümüş. Ve birçok Müslüman da Yalancıların, riyakarların, ikiyüzyılların peşine düşmüş yürüyor. O pisliğe doğru. İnsanların hakları çalınıyor. Baskı, zulüm almış yürümüş. Diyorsun ki hadi mücadele edelim cevap. Bana ne? Herkesin aklı var, fikri var. Her koyun kendi bacağından asılır. Yahu kardeşim bak zulme karşı çıkmak, adaleti sağlamak, kötülükleri def etmek müminlerin üzerine bir görev. Hadi gel deseniz cevap basit. Sanki ben mi kurtaracağım dünyayı? Ben kendi işime bakarım. Pislik bana mı dokunuyor? Zulüm bana mı dokunuyor? Bak ne güzel yaşayıp gidiyoruz. Hayatımızı karartacak şeylerin içine girip başımızı belaya mı sokalım? Deyiveriyor hemen. Böyle çağırdığınız zaman, sıkıştığınız zaman. Bir de bir şey öğrenmişler. Nereden öğrendilerse, güya Allah kendinizi tehlikeye atmayın demiş. Soruyorsunuz, nerede diyorsunuz bu? Nerede demiş Allah? Hemen Bakara suresinin 195. ayetini gösteriyorlar. Halbuki ayeti tüm okuduğunuz zaman Allah o ayette şöyle diyor. Allah yolunda harcamayarak kendinizi tehlikeye at. Bunlar ne yapıyor? Allah yolunda harcamayarak kısmını atıyorlar ayetten, sadece kendinizi tehlikeye atmayın kısmını alıyorlar ve karşınıza ayet var, bizi başımızı belaya sokma diyorlar. Şimdi böyle yaparak mümin mi kalıyorlar? Dikkatinizi çekiyorum. Yoksa ayetleri çıkarlarına göre kullandıkları için çıkarlarına gelmeyen kısmını o işte Allah yolunda harcamayarak kısmını iptal ettikleri için şeytanama uymuş oluyorlar? Müminlerin ellerinde bulundurdukları varlıkları, varlığı ne olursa olsun maddi manevi Allah için harcamasının kendisi için hayırlı olduğunun idrakinde olacak. Evet işte biraz önce ayeti verdik. Allah ne diyordu Bakara suresinin 195. ayetinde Allah yolunda harcamayarak kendinizi tehlikeye atmayın. Allah müminlere maddi manevi birçok şey verdi. Bunları Allah yolunda harcamak en güzel şey değil mi? Allah'ın verdiği aklı, muhakemeyi, iradeyi, kalbi, bedeni, güçleri, dünyevi varlıkları ne varsa hepsini mümin kardeşleriyle insanlarla paylaşmayana mümin denir mi? Ayetlere baktığımız zaman Medine'de denmez diyor. Bütün verilen bu nimetler müminlerle paylaşılmak, Müslümanlarla paylaşılmak, insanlarla paylaşılmak için verilmiştir. Allah paylaşın diyor. Allah paylaşmazsanız kendinizi tehlikeye atarsınız diyor. İnsan müminim dediği halde sımsıkı tutuyor. Allah'ın verdiklerini paylaşmadığı yetmiyor. Başkalarının ellerindekine de göz dikiyor. Kardeşinin elindekine, akrabalarının elindekine, anasının babasının elindekine, mümin kardeşlerinin elindekine, insanların elindekine. Hani bir Yahudilerin felsefesi var. Yahudi olmayanların malı bize helaldir. Bir yerde okumuştum da tüylerin diken diken olmuştu. Sanki bizim mümin kardeşlerimizin düşünceleri buraya geliyor. Bu noktaya geliyor. Helal gibiydi oku. Göz dikmeyi helal gibi bakıyor. Helal gibi. Dünya hayatının sonunda Rabbine hesap vereceğinin bilincinde olacak. Hemen her Müslümanın, Müslüman olmayanın temel bilgisinde, fikrinde şu var. Ancak fikri içinde içselleşmiş midir? Yaşamında hesap vereceği bilgisi, inancı inmiş midir? Evet. Soralım kendimize. Dünya hayatının sonunda hesap vereceğiz. Bu fikir, bu inanç bizim içimizde içselleşmiş midir? Her anımızda. Ya ben bir şey yapıyorum. Bir şey söylüyorum, bir şey anlatıyorum, bir şey anlatıyorum, bir şey söylüyorum, birilerine bir şey demeye gayret ediyorum. Bunun hesabına Allah'a verecek şekilde bir fikrimiz var. Peki içselleşmiş mi? Yaşamamıza girmiş mi? Yoksa atıp tutuyoruz mu? Allah'ın ayetlerine uyuyor, uymuyor önemli değil. Ben inanıyorum ya, benim fikrim bu. Herkes başkası başka şekilde dönebilir. Benim fikrim ya, ben fikrimi söylemekte hürüm deyip de önüne gelen zırvalığı, önüne gören saçma sapan şeyleri, önüne gelen efendim ayetlere aykırı şeyleri anlatarak geçirdiği hayatın, söylediği sözün hesabını vereceğini biliyor mu? Bu bilinçle mi? Bunu içselleştirmiş mi? Ya ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Allah'ın ayetine ters düşerse Allah beni cezalandıracak. Ben bir şey yapacağım. Ben bu yaptığımı ters yaparsam Allah'ın ayetine ters gelirse Allah beni cezalandıracak diyor mu? Böyle bir oto kontrole sahip mi? Yok. Leyla konuşuyor. Yapıyor. Ediyor. Gılıyor. Öyle acı şeyler var ki. Öyle acı şeyler var ki anlatmak insanı üzüyor. Ben mesela şimdi burada bir çok örnek anlatsam insan üzülecek. Kendim üzülüyorum aklıma geldiği zaman. Yaşamına hesap vereceği bilgisi, inancı İnmemiş sanki. Bunun da otokontrolünü yapmıyor. Müminler hesap gününü düşünerek hareket etmiyor. Etmenin de otokontrolünü yapmıyor. İşte bu sorunların ortaya çıkardı tablo. Müminlerin gerçeğini ortaya koyuyor. Yaşamında Rabbine hesap vereceğini unutan bir toplum yaşıyor. Söze gelince bangır bangır hesap vereceğiz diyen ama yaşamında unutan insanları görüyoruz. Allah'a vereceği hesabı düşünmeden, aklına getirmeden yaşayan Müslümanlar mümin olabilir mi? Medine'deki ayetleri okuyor. Mümkün değil. Hesabı unutan mümin olamaz. Dünya yaşamında söz söylerken, bir iş yaparken hesabı unutan, Allah'ın hesabını unutan mümin olamaz. şeytanın oradan almış götürmüştür. O anda artık müminliği yoktur. Bütün bu sorgulamalarda müminliğin kolay olmadığını görüyoruz. Allah Müslümanları aileye, topluma, devlete hazırlıyor demiştik. Ailede Müslüman, baba, Eş, anne, kardeş, evlat, dede, nene, torun, kuzey, kuzen, teyze, hala, dayı, amca formatlarında nasıl olacak insan? Aile bağlarında bu insanların birbirlerine bağlılıkları, anlayışları, adaletleri, zulümleri hangi kriterler üzerinde olacak? Toplumumuzdaki söylenen laflara bakınız. Güya Müslüman bir toplum. Ne akrabası ya? Akraba değil akrep. Veya insanın kardeşinden başka düşmanı yok. Veya böyle evlat olacağına olmaz olsun. Veya. Anne baba değil sanki bostan korku bu. Şu toplumun konuştuğu kelimeler bakınlar, Çoğaltılabilir bu örnekler. Bu gibi tabirlerle oluşacak Müslüman bir aile tipi Allah'ın istediği midir? Bu tür konular çoğalabilir, sorular çoğalabilir. Ancak sorular çoğalmasa da Allah'ın ayetlerinde bu sorularla eşitlenecek birçok bilgi, birçok hüküm bulunacak. Müslüman sadece Müslümanların yaşamadığı, Aynı zamanda Müslüman olmayanların da yaşadığı bir topluma hazırlanmaktadır Allah'ın ayetleriyle. Sadece mümin kardeşler olarak yaşamayacak. Aynı toplumda başkaları da yaşayacak. Bu yaşam ister Müslümanların yönetmediği, ister Müslümanların yöneteceği bir devlet sisteminde olsun fark ediyor mu? Hayır. Her halükarda Müslümanların davranışları, tavırları nasıl olacak? Allah'ın dinine inanarak kendini mümin, Müslüman diyenler, Allah'ın dini İslamı temsil ederken hangi kriterlerle insanlara Müslümanlıklarını temsil edecekler? Bu konuda Allah müminleri mümin ile müminler arası ilişkiler, mümin ile ehli kitab arasındaki ilişkiler, mümin ile putperest arasındaki ilişkiler ve mümin ile diğer ideoloji sahipleri arasındaki ilişkiler açısından eğitmektedir. Dikkatinizi çekiyorum. Böylece Allah mümini topluma hazırlarken dürüst, yalansız, çıkarsız, ikiyüzlü, riyakar olmayan insanı eğitmektedir. Allah'ın ayetlerine göre hareket eden müminler ortaya koydukları anlayışla, yaşamla insanlar önünde insanlığın doruk noktasını temsil edeceklerdir. Öyle bir durumda olanlar toplumda zulme sapmamışlara karşı inanmasalar da İslam'a ve Allah'a, alçak gönüllü, şefkatli, Allah'ın af kapısını gösteren, onlara İslam'ın güzelliklerini sunanlar olurlar. Düşünün ki toplumu bilmiyor, toplumdaki inanç yapılarını bilmiyor. İnsanların kültürlerinden, duygularından, geleneklerinden, yaşam biçimlerinden, korkularından, sevinçlerinden haberi yok. Onların geleceğe yönelik hayallerinden, isteklerinden haberi yok. Sorunlarından, çıkmazlarından, problemlerinden haberi yok. Yani Müslüman topluma kör, sağır ve dilsiz olmuş. Böyle bir durumda Müslümanların müminliğinden yani güvenirliğinden söz edilebilir mi? Ben bunu biraz şuna benzetiyorum. Hani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir aydın tabakası var. Sürekli şikayet edilen bir aydın tabakası var Müslümanlar tarafından. Toplumun gerçeklerinden uzaktır. Onlar fildişi kulelere sahiptir, her şeyin en iyisini onlar bilir, her şeye fetva verirler, toplumu tepeden inme biçimlendirmeye kalkarlar. Onların köydeki çiftçiden, çobandan, fabrikadaki işçiden, kırsal kesimlerdeki esnaftan, sanatkarlardan, iş dünyasındaki işçilerden, işverenlerden, memurlardan haberi yoktur. Avuç dolusu para alarak toplumu uyutma, oyalama, gerçeklerin üzerine örtme görevini yaparlar. Köylü gibi bağında bahçesinde tarlasında terlememiş, çoban gibi hayvanların başında dağ, dere, tepe dolaşmamış, paprika işçisi gibi askeri ücretle makine başında robotlaşmamış, esnaf zanaatkar kesimi gibi alın terinin ne olduğunu kavramamış, cebi bol, hayatı süslü, altında arabaları bir eli yağda, bir eli bağda hayat içinde ahkam kesip durmuşlardır. Allah müminden böyle bir şey istemiyor, dikkatini siliyor. O aydın kesimi gibi olsun istemiyor. Kur'an okuyan müminler, Toplumu bilmiyorsanız aydın kesimi gibi olursunuz. Dikkatinizi çekiyorum. Kendi kendinize gelin güvey olan bir toplum haline dönüşürsünüz. Allah diyor ki olmaz. Toplumun her kesimiyle ilgilenmesini müminin bu yönde hiçbir şekilde inanç, ideoloji gözetmemesini istiyor. Bir Müslüman toplumun tepesine kaz ara bile çıkmışsa hemen toplumun içine inmesi gerekiyor. Kapı komşum var tanımıyorsun. Derdini bilmiyorsun. Kültürünü, inancını bilmiyoruz. Yolda sokakta görürsen nezaket icabı, selam veriyorsun, gerisi yok. Ama Allah özet olarak diyor ki, olmaz böyle şey. O insandır, Müslümansa kardeşindir. Müslüman kardeşinle ilgileneceksin, Müslüman değilse insandır. Onu ben yarattım, bana karşı isyan içinde olabilir. Ben onunla ilişkimi kesip atmadım diyor Allah. Dikkat edeceksin. Senin de kesip atmaya hakkın yok. Ben ona ömrünün sonuna kadar mühlet verdim. Sen bana inanıyorsan sen de vereceksin diyor ayetlerin üzerinde. Sen de vereceksin. Şimdi Allah'ın bu talimatları, bu bilgileri ayetlerde okunup dururken Müslüman toplumla ilişkisini keserse ne olur? Onlar müşrik kes ilişki. onlar sapık kes ilişki. onlar dinsiz kes ilişkiyi, onlar bilmem ne kes ilişkiyi. E, ne olacak? Mümin ne yapacak? Lafa gelince şöyle anlatıyoruz. Diyoruz ki Allah yolunda savaşa çıkan bir ordu, bakın soruyorlar anlatıyoruz. Allah yolunda savaşa çıkan bir ordu düşman ordusuna karşılaştığı zaman şu üç soruyu sorar. 1. Müslüman oluyor musunuz? Desek ki ordu, hayır. O zaman soruya devam eder Müslümanlar. 2. barış yapalım mı? Desek ki hayır. O zaman soruya devam eder Müslüman. Peki savaşacak mıyız yoksa birlikte geri çekilecek miyiz? Yani savaş yapacağız mı, yapmayacağız mı? Yani barış ayrı bir konu. Barış otursunuz, kaidelerin üzerinde barış yaparsınız. Bir de barış yapmadan geri çekilirsiniz. Yani savaşsızlık ortamına girersiniz. Ama henüz barış yapmamışsınızdır. Dese ki, Savaşacağız, savaştan kaçmak yok. Çaresiz savaşacağız. Ama dese ki savaşmayacağız, ee neye geldik buraya, boşuna gelmeyelim, hadi savaşalım diyecek miyiz? Müslüman böyle bir şey demeye hakkı var mı? Yok. Peki bu soruları neden soruyoruz? Veya bunları niye açıklıyoruz sorulduğu zaman? Diyoruz ki, çünkü bu Müslümanların hukuku. E peki kardeşim, Müslümanların savaş hukuku bu da, henüz ortada bir şey yokken toplumla aralarında niye savaş varmış gibi soğuk, donuk sebep ne? Müslümanlar topluma İslam'ın güzelliklerini anlatacak, Allah'ı topluma tanıtacak. Nasıl? İlişkiyi keserek mi? Sorunlarına sahip çıkmayarak mı? Dertlerini paylaşmayarak mı? Adam yerine koymayarak mı? Dinsizler, sapıklar, kafirler diyerek mi? Nasıl? İşte tam bu noktada Allah Müslümanları uyarıyor. İnsanlar üç kısımdır. Müminler, yani dürüst, yalansız, riyasız, çıkarsız olanlar. Onlarla sıkı ilişki kurur. Bu ayette Allah müminler sözünü inanç bağlamına almıyor. dikkatini çekiyorum. Dürüst olanlar, Müslümanlardan olabilir, Yahudilerden olabilir, Ateistlerden olabilir, Hristiyanlardan olabilir, Putperestlerden olabilir, herkesten olabilir. Dürüsttür, yalanı yoktur, çıkarsızdır, fedakardır, riyasızdır, ikiyüzlü değildir. Kelime anlamıyla Allah onlara mümin diyor. Yani güvenilir insanlar diyor. Biz o mümin lafını alıyoruz, dinsel boyuta getiriyoruz. Halbuki Allah o ayette Bakara suresinde insanlık bağlamında alıyor. Dürüst insanlar, yalansız insanlar, ciyasız insanlar, çıkarsız insanlar. Onlar birbirlerine güven verirler. Onlar sosyal ilişkilerinde, ticaretlerinde, komşuluk, akraba ilişkilerinde, aile ilişkilerinde birbirlerine güven verirler. İnançları farklı olabilir, inandıkları din farklı olabilir. Aralarında savaş yoksa, ikilik yoksa, birbirlerine düşman ilan etmemişlerse aynı toplum içinde birlikte yaşarlar. Efendim onlar Hristiyan, biz onlarla gelip gitmeyiz. Onların sofrasına oturmayız. Onlarla sosyal ilişkiler kurmayız. Neden? Onlar Yahudi, onlar Hristiyan. Halbuki ayetleri oku. Ne diyor? Ayetleri okuduğun zaman, ayetlerde kitap ehlinin kestiği yenir diyor. Ne zaman yiyecek? Gelip gitmezken mi yiyecek? Sofrasına oturmazken mi yiyecek? Onların kadınlarıyla evlenir diyor. E peki nasıl evleneceğiz onların kadınlarıyla? Gidip kızlarını istemeyecek miyiz? Ha? Anasına Kayınvalide demeyecek miyiz, ana demeyecek miyiz, elini öpmeyecek miyiz, babasının elini öpmeyecek miyiz, kardeşine gayunbirader demeyecek miyiz, amcasına, amca teyzesine, teyze talasına hala demeyecek miyiz, kesecek miyiz ilişkiyi, kızınızı aldık, işimiz bitti. Kızınızın Müslüman olması önemli değil, biz alalım, ehli kitapla el ve ne biliyoruz nasıl olsa. Aldık, işimiz bitti, tamam, hadi güle güle, öyle mi diyeceğiz? Onların kadınlarıyla evlenmeye gelince, onların kestini yemeye gelince, İslam hukuku böyle diyor. Bu konuda İslam hukuku böylediği için varsın da niçin onlarla konuşmazsın, sofralarına oturmazsın, selam sabaha kesersin demezler mi insana? Allah kelime anlamıyla yobaz, içine kapanık, aslı aslı kestiği kestik bir Müslüman, bir mümin istemiyor ki. Aksine Allah'ın ayetlerini insanlara anlatan müminler istiyor. O ayetleri hayatlarında yaşayarak tüm insanda Allah'a bağlı güvenilir, dürüst bir insan nasıl olur? Bunun gösterilmesini istiyor. Bu nedenle şu soruyu sorarak deriz ki Allah'ın dediklerini yapmayıp, Tersini yapanlara mümin denilebilir mi? Mesela komşumuz Suriye'de savaş var. Taraflar belli. Kürt gruplarına sahip sol görüşlüğü. Kürt ırkçılığına esas alan YPG ve PYD grupları, Müslümanlardan Ehli Sünnet görüşüne esas almış Özgür Suriye Ordusu, Müslümanlardan Selefi görüşünü esas alan IŞİD, Alevi, Dürcü grupları başına çeken Suriye Devleti, Müslümanlardan Selefi görüşüne esas alan IŞİD Örgütü veya IŞİD Devleti Irak-Şam-İslam Devleti diye adlandırıyorlar. Alevi, Dürcü grupların başına çeken Suriye Devleti. Her grup bölgesinde hakimiyet için mücadele ediyor. İnsanlar Suriye'yi Çoğu çocuk terk ediyor. Şimdi burada şu soruyu sormak gerekiyor. Mesela insanlar savaştan mı kaçıyorlar yoksa grupların kendilerine davranış biçiminden korktukları için mi kaçıyorlar? Dikkatli sorun soruyor. Bu insanlar savaştan mı kaçıyor yoksa oradaki grupların o insanlara davranış biçiminden mi kaynaklanıyor? Bundan mı kaçıyor? Hangi grup? Bu halka inancınız, dininiz, görüşünüz, yaşamınız ne olursa olsun gelin bizim bölgemizde orada eman altında olursunuz diyor. PYD mi diyor, işit mi diyor, Özgür Suriye ordusu mu diyor yoksa Esad güçleri mi diyor. Gelin kardeşim dininiz, inancınız ne olursa olsun eğer dürüstseniz, samimiseniz ve bize karşı savaşmıyorsanız siz burada emin olun, eman altındasınız. Hangisi diyor? Hangi grup? İnancı ne olursa olsun barıştan yana olanları hakim oldukları yerlere çağırıp bu insanlar orlardan kaçıyorsa savaşa karşı oldukları için kaçıyorlar. Bunlara gelin kardeşim. Madem savaştan kaçıyorsunuz, madem barış yanlısıysınız, gelin bizim yanımıza rahat bir şekilde yaşayın diye hangi grup söylüyor? Allah aşkına. Hangisi oralarda rahat bir yaşam sürebileceklerine topraklarını söylüyor? Haberlere bakıyoruz. işit kendine göre karşı çıkanları herkese çıkın gidin yoksa öldürürsünüz diyor. Doğru mu yanlış mı bilmiyoruz. Haberler böyle diyor. Öbürkü üzerlerine bomba yağdırıyor. Öbürkü aynı şeyi yapıyor. Bizimle aynı şekilde düşünmüyorsanız yallah diyor. İnsanları dinliyorsun. Örgütlerin dehşetinden kaçıyorlar. Niçin? Hani İslam barışlı, Hani İslam huzuru, sakinliği, güveni sağlayacaktı? Tamam ortada savaş var. Savaşın da haklı nedenleri olabilir. Yani savaşan toplumlara göre kendilerine göre haklı nedenleri olabilir. Ancak savaşmak istemeyen, savaşacağı düşünülmeyen kadınlar, çocuklar yine yollarda yine perişan vaziyette. Niçin? Niçin barışı, güveni, huzuru Müslüman olmayan ülkelerde arıyor? Dünya işit, orada İslam Devleti kurdu. Niçin? Hangi dinden, hangi mezhepten olursan ol kardeşim gel buraya. Savaş karşıtıysan, savaş yana değilsen, barıştan yana değilsen gel ülkemde rahat ve huzurlu bir şekilde yaşa demiyor. İlla ki selefi düşüncesini baskı yapıyor. İnanmazsan müşriksin kafirsin deyip kellesini kesmeye, üzerine ateş etmeye kalkıyor. Niçin? Niçin herkesi devletin çatısı altındaki güvene davet etmeyip işgal edeceği bölgelerdeki insanları kaçırtıyor? Niçin el altından bir yere gitmenize gerek yok? Gelin bizim ülkemizde rahatı, huzuru bularak yaşayın demiyor. Niçin topraklarını çil yavrusu gibi dünyaya dağılan halka açıp Oralarda güven sağlamıyor. Diyebilirsiniz ki güvenmiyor. Neden? Çocuklardan, kadınlardan, yaşlılardan mı korkuyor insanlar? Böyle bir Müslümanlık olabilir mi? İşte bütün bu olaylar seyrettiğin zaman, Medine'de gelen ayetler okuduğun zaman bu insanların hiçbiri Medine'de gelen ayetlerle eğitilmiş değiller. Hiç umurları yok. Medine'de Allah ayetleriyle şunları anlatmış, bunları anlatmış, şöyle davranın insanlara demiş, böyle davranın insanlara demiş. Mümkün değil, asla alakaları yok. Bu eğitimden geçmemişler. Devlete hazırlanacak Müslüman, Resul'ün kurduğu devletin özlerinden giderek zamana bir şeyler söylemesi gerekiyor. Şimdi 10 bin, 20 bin kişilik şehirler yok. Şimdi milyonluk şehirler, milyonluk, milyarlık ülkeler var. Ticari hayat, sosyal hayat, ilişkiler düzeni, yaşam düzeni birbirine girmiş. Böyle bir durumda müminler, şu İslam'da yok, bu İslam'da yok deyip atamaz. Ortaya da problem varsa bunları çözmek zorunda. Bunlarla ilgili bir şey söylemek zorunda. Geleceğe hazırlanacak bir mümin, geleceğin devletine hazırlanmak durumunda. Geleceğin devleti nasıl olacak? Müslümanların kuracağı devlet. Ayetlerin özünden giderek İslam'ın adaletin nasıl gerçekleştireceği konularında yeterli gelişmelere sahip olmalıdır, bilgilere sahip olmalıdır. Ayetlerin özünden bunu çıkarmalıdır Müslüman. Bir mümin olarak Allah'ın adaletini yeryüzünde gerçekleştirecek kişi olarak günümüzün modern devlet anlayışında da söz sahibi olması gerekiyor. Alın işte Muhafazakar, dindarlar ülkede seçim kazanıyor, iktidar oluyor. Ekonomiyi yönetecekler, Amerika'da eğitim görmüş, Amerikan ekonomisi kapitalizmi öğrenen kişileri getiriyorlar, bakan yapıyorlar veya da hazinenin başına koyuyorlar veya Maliye Bakanlığı içerisine görevler veriyorlar. Neden? Yok çünkü, yok. Bu ekonomiyi Avrupa'dan eğitim görmüş, kapitalizmi öğrenmiş dindar namazla abdestli birisi yapacak işte. Daha dürüst olacak yani, başka bir şey olmuyor yani. Kapitalizmi çok iyi uyguluyor. O insana dersek ki örneğin Allah'ın istediği şekilde bir devlet kursak da bu devlette nasıl bu ilişkiler düzenlenecek desek başlıyor ıkmık etmeye. Rahmetli Malik bin Nebi şöyle diyor. Ekonomi Dünyası'nda Müslüman kitabında çok enteresan bir sözü var. Sık sık kullanırım o sözü hiç de unutmam. Ta 70'li yıllarda okuduğum bir kitaptır. Batı kültürüyle yetişmiş bir Müslüman asla batıya karşı özgürlük mücadelesi veremez. Çünkü... Batı kültürü alırken aklı, muhakemesi, kalbi, inancı batıya köleleştirilmiştir. Batının eğitim düzeni budur diyor. Alın size. Altın gibi bir söz, altın gibi bir özet. Niçin? Batıda eğitim görürken Kur'an bile okusa yalama olarak okumuş. Allah'ın Medine'de gelen ayetlerinden hiçbir nasip almamış. Sadece nasıl o ayetleri çıkarına kullanacağını öğreniyor. Başka bir şey değil. Artık Müslümanlar bir köyü, bir kasabayı yönetmeyecek. İleride devlet olurlarsa. Milyonları aşan, milyarları bulan toplulukları yönetecek. Toplumlar içinde her türlü inançtan, ideolojiden, dinden, mezhepten, tarikattan, sivil toplum kuruluşlarından insan olacak. Bütün bunlara karşı nasıl davranacağını mümin bilmesi gerekir. Müslüman bilmesi gerekir. Allah ayetleriyle Müslümanları eğiterek sayısı, çeşidi ne olursa olsun bütün insanlığı adalet içinde yönetecek şekilde yetiştiriyor öz itibariyle. İnsan aklı, muhakemesi, iradesi, kalbi, kültürü, bilimi, duyguları, hayata bakışı, dünyanın en geniş, en modern, en çapraşık devlet düzenlerine uygulayacak şekilde olmalıdır mümin için. Resul Muhammed Medine'de devlet kurduğu zaman putperest Araplar, Yahudiler de var devletin kuruluşunda. Onlarla sosyal mukavele imzaladı. Daha sonra devlet imparatorluğa dönüştü. Çok farklı gruplar devletin çatısı altına girdi. Bugünse dinlerin dışında ideolojiler, değişik felsefeler var. Kapitalizm, sosyalizm, ateizm ve daha nicesi dünyayı yönetiyor. Şimdi bunların elinden dünyayı alacak, dünyayı İslam'a göre yönetecek Müslüman nasıl olacak? Bütün ateistleri kes, öyle mi? Bütün sosyalistleri, kapitalistleri kes, öyle mi? Öyle mi olacak? Yoksa onlar da bu devletin içerisinde Bakara suresinin 256. ayetinin ışığında barışı, huzuru, sakinliği yaşayarak adalet mi okulacak? Ne olacak? Aklı, fikri, bilgileri. 1500 yıl öncesinin aklına, fikrine, bilgilerine takılı kalan Müslüman bugüne nasıl hitap edecek? İşte bütün bu konular geleceğe hazırlanacak Müslümanlar için gündeme alınmalıdır. Neye göre? Allah'ın Öyle ortaya çıkıp da şeriat gelecek, vahşet bitecek. Hak gelecek, batıl gidecek. Demekle bu iş olmuyor. Böyle diyenleri de gördük. Hepsi kapitalizmin çukurunda kaybolup gittiler. Dillerine İslam, yaşamlarına kapitalizm hakim oldu. Etrafınıza bir bakın. İslam düzeni diye yola çıkanların kapitalistlerden farkı şu anda ne? Şöyle bir bakın. Ciddi farklar görebiliyor musunuz, göremiyor musunuz? Görüyoruz diyorsanız ya yanılıyorsunuz ya da bir göz yanılması var, bir simetrik yanılmalar var derim. Medine'de gelen ayetler mümini devlet içinde eğitmektedir. Devlet içinde eğitilen mümin devleti şekil olarak algılamıyor. Devletin şekli her çeşit olabilir. Allah ayetini devlet şekli belirlemiyor. Devlet içinde eğitilen müminin yönetimde nasıl adil olacağını, adil olmak için hangi kriterlerle kriterlere uyacağını, öğreniyor. Hayat sloganlarla yaşanmıyor. Sloganlar sadece insanların duygularını tatmin ediyor. Sokaklara çıkıp İslam düzeninden söz edenlerin aynı gün veya ertesi gün işlerinin başına geçip İslam dışı kuralları, kapitalizmi, sosyalizmi uygulaması İslam değil. Hani diyeceksiniz ki İslam dışı bir devlete yaşadığı için böyle yapıyor. Yok. İslam'a göre bir devlet yönetimi olsa böyle yapmaz diyorsunuz. Ben buna inanmam. Neden mi? Hiç kimse Düzen İslam'a göre değil diye işçisine, çalışanına, ailesine, arkadaşlarına zulmetmez, yalan söyleyemez, riyakarca davranamaz, çıkarcı davranamaz. İçinde yaşadığımız düzen İslam düzeni değil diye Müslüman'ın yalan söylemeye hakkı mı var? Çıkarına göre hareket etme hakkı mı var? İşçisine, ailesine zulmetmeye hakkı mı var? Lütfen içinde yaşadığımız devlet e, İslam düzeni değil. E o zaman ne yapalım? İslam'ı uygulamayalım, Müslümanca davranmayalım. Böyle bir şey mi var? İçinde yaşadığım toplumda gördüğüm gerçek nedir? İşte İslam dışı düzeninde yaşıyoruz. İslam dışı düzenin tespit ettiği asgari ücret haksızlıktır. Emeğin hakkını vermemektir diyen kişi mesela akşam sohbetlerinde Kur'an eğitimi için bir araya geldikler zaman konuşuyorlar. İşte biraz Kur'an okuyorlar diyorlar ki bu asgari ücretle hayat yaşanır mı kardeşim? İşte küfür düzeninin tayin edeceği asgari ücret böyle olur. Ne işçinin hakkını verir ne bilmem ne yapar. Halbuki Allah Resulü ne demiştir? İşçinin emeğini, alını teri kurumadan verin demiştir. Anlatıyorlar güzel. Aynı adam gidiyor işlerinde çalıştırdığı insana asgari ücreti bile vermiyor. Kaç tane kişiye yakaladım böyle? Malum şavirim ya kaç tane kişiyi yakaladım? Sordum onlara ayıp değil mi yaptınız? Sigortasını yapmamış. Asgari ücreti çok görmüş. Verdiği cevap çok pişkin. Dışarıda çalışacak insan çok. Bu fiyatı beğenmiyorsa çıksın başkası gelir. Ben baskıyla çalıştırmıyorum ki. Gönül rızasıyla çalıştırıyorum. Allah Allah, Allah Allah. Devletin verdiği ücrete haksızlık, zulüm diyen, akşam Kur'an sohbetlerinde bunu söyleyen kişi, iş hayatına girdiği zaman bunu söylüyor bana. Dışarıda çalışacak çok diyor, asgari ücretin altında. Enayi miyim ben diyor ona diyor, dışarıda asgari ücretin altında çok çalışırken, hatta sigorta istemezken ben hem sigorta yapacağım hem asgari ücreti vereceğim. İsteyen varsa böylelerini tek tek gösterebilirim. Gelsinler yanıma, gösterebilirim. Bunun bahanesi, İslam devleti yok, Müslüman devleti yok diye mi? Bunlar Kur'an okuyor bir de yani üstelik. Dışarıdaki cahil vatandaş değil. Kur'an okuyan insanlar bunlar. Allah'ın kitabını okuyup da iyi bir Müslüman olacağız diye akşamları pastalı, börekli, çaylı, simitli bilmem neli vakit geçiren insanlar. Böyle Müslümanlık olmaz. Bunlar ayetle okumuyorlar. talga geçiyorlar. Ve henüz adaleti de anlamış değiller. Bunlardan birine sordum. Dedim ki senin işlerinde kaç kişi çalışıyor? Üç tane dedi. Sigortasını yapıyor musun diye sordum. Ne dedi biliyor musunuz? Yapıyorum ama tam yapmıyorum. Yarım yapıyorum. Yani 30 gün çalıştırıp 15 gün sigortasını yapıyor. Peki kaç para veriyorsun dediğimde 600 liraydı. Halbuki askeriyat o zamanlarda 710 liraydı. Bu arkadaşımız devlete kızıyor. Devlet İslam dışıdır diyor. Küfürdüzlerdir diyor. İşçiye hakaret eder diyor. İşçiye sömürür diyor. İşçiye bilmem ne hakkını vermez diyor. Kendisine sorduğumda çok pişkinci cevap. Dışarıda o kadar çok işsiz var ki daha aşağıya çalışacaklar var ama ben yine iyilik yapıp 600 lira veriyorum ve de 15 gün sigortasını yapıyorum. Daha ne yapayım demişti. Ama aynı insan aynı yıl bir kat daha almayı, bir araba daha almayı planlıyordu Sohbetlerinde. Yazıklar olsun. Kur'an okuyor öyle mi? Ayetler okuyor öyle mi bu insanlar? Beynimden vurulmuşa dönmüştü. Düşünün bir kere. Devlete hazırlanmak böyle bir şey mi ya? Müslümanların kuracağı devlet hazırlanmak bu mu? Müslüman topluma hazırlanmak bu mu? Böyle bir mümin, İslam'a göre yönetilen bir devlete hazır mı? Ticarete hayatına yalan, insan ilişkilerine ria, çıkarı katan müminler devlete hazır mıdır? Biz Müslümanların sesiyiz diyerek ortaya çıkıp siyaset yapanlar, siyasetlerinde sadece ceplerine doldurup zenginleşenler, topluma hizmete gelince türlü bahaneler uyduranlar, hele İslam'a göre yaşama noktasında neler yapılıyor sorusuna adım adım deyip, Türlü bahaneler uyduranlar, haksızlığı, zulmü tavan yaptırarak uygulayanlar, gerçekten İslam'a göre yönetilecek bir devlete hazır mıdır? Allah'ın ayetleriyle donanmış mümin, İslam'ı hakim kılmak, Allah'ın adaletini yüzünde sağlamak için yola çıkar. Yalanı, riayi, içyüzlüyü, çıkarı hayatından siler. Toplumdan, devletten sileceğine dair Topluma güven verir. Yönetici devlette her türlü inançtan, ideolojiden, mezhepten, tarikattan insan olabilir. Onlara nasıl bir adalet sunacağını bilir. Onlara güven verir. Daha şimdiden birbirlerine kafir, sapık, müşrik diyenler, ellerine fırsat geçse birbirlerini gözlerine oyacaklar. Allah'ın ayetlerini bir kenara koyarak kini, nefreti, intikamı esas alanlar. Gerçekten İslam'ın ortaya koyacağı güvenliği, eminliği, barışı, huzuru salamada güven verebilirler mi? Diyelim ki. Müslümanlar topluma biz bir düzen kuracağız. Orada herkes mutlu, huzurlu, barış içinde, güven içinde olacaklar dediler. Allah aşkına bu söze önce kendisi inanacak mı? Bırakın İslam'ın dışında düşünenleri. Bu söze Müslümanlar inanacak mı? Yoksa hadi canım siz kim, devlet kim mi diyecekler? Her şeyden önce Müslümanlar toplumda bütün insanlara güven vererek gelecekte nasıl bir düzen kuracaklarının işaretini verirler. Dikkat edin, Mekke'de Rasul Muhammed ve Müslümanlar öyle bir yaşam sergilediler ki her türlü zorlu şartlarla topluma sahip çıkarak adil olduklarına, topluma her zaman sahip çıkacaklarına insanları inandırdılar. Bu sahip çıkma sadece müminlere değildi ki. Mekke'de baskı altındalar, zulüm altındalar. Baskı ve zulümden dolayı insanlar hicret etmek zorunda kaldı. Buna rağmen... Daha İslam'a girmemişlere bile onların yolda kalmışlarına, fakirlerine, sorunlu olanlarına sahip çıktılar. Bunları insanlar gördü. Bu nedenle olayları izleyen Medine'li putperestler, Yahudiler, Müslümanlara güvenlerini tazeleyerek ne dediler? Zorlu şartlara rağmen Muhammed'i Medine'ye çağırıp başlarına kral yaptılar. Adalet onda dediler. Adalet Müslümanlarda dediler. İçinde yaşadığımız toplumda Müslümanların güven noktasında böyle bir kazanımları var mı? Elbette ay. İki Müslüman bir araya gelse ya tarikat, ya mezhep, ya siyaset ya da ayetler üzerindeki gıdı gıdılarıyla birbirine yediği bir toplumda Müslümanların devlete hazırlandığı asla düşünülemez. O nedenle Müslümanların İslam barıştır, huzurdur, adalettir, bütün bu değerler kıyamete kadar geçerlidir iddiaları, inançları doğruysa bu doğruyu önce kendi akıllarında, kendi muhakemelerinde, kendi iradelerinde, kendi dillerinde, kendi kalplerinde, kendi yaşamlarında gerçekleştirerek Topluma göstermeleri gerekir. Toplum, barışın, huzurun, adaletin ne olduğunu Müslümanlar da görmeleri gerekir. Birbirleriyle kavga eden en küçük fikir ayrışmalarında birbirlerine küfürle itham edenlerin geleceğe söyleyecekleri, topluma İslam adına söyleyecekleri hiçbir şey yoktur. O nedenle Müslümanlar Medine'de gelen ayetleri çok iyi idrak etmeleri gerekir. O ayetler ne diyor? Özü ne diyor? Nasıl bir mümin yetiştiriyor? Nasıl bir Müslüman yetiştiriyor? O topluma, o devlete, o aile içine, o insanların içerisine nasıl insanlar yetiştiriyor? Bilmesi gerekir. Ayetleri okumak ilim edinmek değil ki. Ayetleri okumak, ayetler üzerinde kıdı etmek etmekte de değil. Ayetleri okumak bilgi satmakta değil. Ayetlerin özünü anlayıp yaşama geçirmek, dünyaya örnek olmak, insanlara örnek olmak. Bu öz yoksa okumuş sayılmazsınız ki. Okra yok ortaya da demek. Kişisel gelişim noktasında Kişi olarak mümin kendisini aileye, topluma, devlete hazırlayacak anlayışla ayetleri algılamayı öğrenmelidir. Zira 23 yıl içinde tamamlanan ayetler kişilere Müslümanlığı, Müslüman bir aile olmayı, Müslüman bir toplum oluşturmayı, Allah'ın kurallarıyla devlet kurmayı, yönetmeyi öğretmektedir. Ayetler sadece kime, nasıl, ne zaman müşrik diyeceksin, sapık diyeceksin bunu öğretmiyor. Tam tersiyle. Müslümanlara nasıl çoğalacaklarını, nasıl birleşeceklerini, nasıl adaleti sağlayacaklarını öğretiyor. Biz tersini yapıyoruz. Nasıl azalırız, nasıl ayrışırız, nasıl birbirimizle didişiriz, nasıl birbirimize karşı zulüm içinde oluruz, onu öğreniyoruz. Çokluktan azlığa dönen Müslümanlar olmayı değil, azlıktan çokluğa dönüşen Müslümanlar olmayı öğretiyor Allah. Kişisel gelişim noktasında Medine'de gelen ayetleri anlayanlar, Topluma inançlarını yaşamlarına sunduklarında kapitalistler, sosyalistler, layıklar, Budistler, Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlardan ehli kitaplaşanlar, Müslümanlara güvenle bakmaya başlarlar o gün öyle olursa. Çünkü Medine'de gelen ayetler müminlere zalim olmayı değil, adil olmayı, sloganları esas almayı değil, gerçekçi olmayı, problem çıkarıcı olmayı değil problemleri çözücü olmayı, savaşmayı değil, barışçı olmayı, ayırıcı değil, birleştirici olmayı öğretir. Ayetleri bunları öğrenmek için okumak şarttır. Bu okumanın temeli ayetleri Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okumaktır. Yani koruyan ve kuşatıcı olan Allah'ın adıyla okumaktır. Ancak bugün Müslümanlar ne yazık ki ayetleri Kahhar ve Kadir Allah'ın adıyla okuyorlar. Yani anlayın artık yani. Kahhar ve Kadir olarak ne zaman? Rasulün ayetleri Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla okuduğu gibi Müslümanlar okumaya başladı. Ne zaman biz de okumaya başlayacağız? İşte o zaman hem Müslümanların rengi hem de dünyanın rengi değişecektir. İnşallah. Evet bugünkü sunumumuz burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet ediyorum.